وَهُوَ السَّم۪يُ Alim. Değerli kardeşlerim, السلام عليكم ورحمة الله Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti üzerinize olsun. Hepiniz hoş geldiniz. Sohbetimize başlamadan önce arkadaşlarımıza da bulunalım. Buradaki ilmi ziyafetten istifade etmelerini sağlayalım. Öncelikle bundan önceki sohbetlerimizin biraz seviye olarak düşük olduğunu hissettik hep beraber. Ee, bu size aktarmış olduğum kitapların e, daha çok e, İslam'a yeni girmiş veya İslam'ı yeni öğrenmeye başlayan insanlara hitap ettiği gerçeği ortada. Ama biz biraz da e, elimizdeki... Bu bilgileri tazelemek, insanlara bu gerçekleri aktarma e, babından, bu konuları biraz daha pişirmek, üzerinde durmak, biraz daha e, hatırlatma babından, e, olmaz hasabıyla bu derslere başlamayı uygun görmüş idik. Ancak bundan sonra e, bu tür e, seviyesi biraz daha orta seviyelere veya ortanın altındaki seviyelere hitap eden derslerimiz olmayacak. Zira buradaki kardeşlerimizden de öğrendiğimize göre, buradaki sohbet odasını ziyaret eden kardeşlerimiz genellikle ilmi seviyesi ortanın daha üzerinde olan kardeşlerimiz, hatta biraz daha yukarıda olan kardeşlerimiz. Dolayısıyla bu bilgiyi aldıktan sonra biz de bu ıı, yanlışımızdan, Dönmeye karar verdik Zira önceden Odamıza gelen kardeşlerimizin genel seviyelerini Bilmiyor idik Bunu öğrendik ve inşallah Bundan sonra bu seviyeye dikkat edeceğiz Özellikle Dün ve bugün Kardeşlerimize ne anlatayım Diye düşündüm Daha seviyesine uygun Kardeşlerimizin seviyesine uygun olarak Öncelikle mesela Elime aldığım şerh, akidet tahaviyye, tahaviyye şerhini elime aldım. Gördüm ki e, bu da ağır, e, ağır gelebilir. Biraz daha böyle karşılıklı ilim halkalarında müzakere ile, e, karşılıklı soru ve cevaplar ile hatta herkesin elinde e, bu metinlerin o olması ardından soru cevap bu şekilde bu metinleri daha... E, Çıtası yüksek bir ilmi seviyede işlemenin gerekli olduğunu görmüş oldum. Dolayısıyla ondan vazgeçtim. Daha sonra elime aldım? Elime e, bir başka kitap daha aldım. O da Errahik El, El Maktum diye bir kitap. Sonra ona benzer bir kitap daha aldım elime. O da e, Ya Habib diye bir e, kitabımız. Siret ile ilgili. Baktım, bunun başında da şöyle okuyorum şimdi. Bunun başında da bilgiler gerçekten e, hani kardeşlerimizin dikkatini belki çekmeyecek olan bilgiler. Kitabın başında e, tarihsel bilgiler var. Arapların kökeni ile ilgili, e, ilgili bilgiler var. Ardından Peygamberimizin şeceresi ile ilgili bilgiler var. Bunların da yani ileride böyle daha müşriklerle iman edenler arasındaki savaşlar bölümü veya işte Mekke'deki İslam'ın gelişinden sonraki 13 yıllık dönüm dönem, Medine'deki 10 yıllık dönem, bunlar hareketli, sirette çok hareketli bölümler. Bunlara gelmeden. Önceki kitabın kısımları da e, biraz dikkat çekmiyor o açıdan e, ama e, ne öğrendim onu hemen birkaç cümleyle aktarmak istiyorum. Ardından inşallah-u Teala e, niyetim size tefsir yapmak işin doğrusu inşallah tefsir yapacağız. E, öğrendiğim şeyleri kısaca özetleyeyim hemen e, kitabımızı elimize alalım öğrendiğim şeyleri sizlere özetleyeyim. Yani insanların yanlış olarak bildikleri bazı şeyler var. Onları düzeltme açısından. Nedir bu yanlış bilgiler? Öncelikle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir soy ağacı var. Şecere dediğimiz. Bu soy ağacında verilen nesep İnsanlar tarafından doğru olarak kabul edilir. Halbuki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benim nesebim sadece e, İsmail'in yani İbrahim'in oğlu İsmail'in torunlarından Adnan'a kadardır. Adnan'dan sonrasını ben bilmiyorum. Nesepçiler bu konuda ileri geri konuşuyorlar. Nesepçiler yalan konuşuyor diyor bir hadis-i şerifinde. Kezeben nesabun. Nesepçiler yalan konuşuyor diyor. Bir başka hadis-i şerifinde diyor ki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. La terra'uni fauka, fauka adnan. Adnan'dan daha ileriye nesebimi kaldırmayın. nesebimi götürmeyin. E, bu konuda bir şeyler söylemeyin diyor. Adnan'dan daha ileriye gitmeyin. Oraya kadarını e, ben biliyorum. Adnan'a kadar nesebim e, tamamen doğrudur. Zikretmiş olduğum Adnan ile Peygamberimiz arasındaki bütün soy göbekleri doğrudur. Adnan'dan sonrakiler tarihçilerin e, ihtilaflı görüşler e, bildirmeleri, soy soycuların, nesep, nesepçilerin ihtilaflı görüşler bildirmelerinden dolayı bu bilgiler e, doğru değildir. E, benim Soykütüğümü Adnan'dan daha sonraya taşımayın diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunları da bilmiş olalım değerli kardeşlerim. Çünkü birçok camide, mescitlerde bu soykütüğünü, soy ağacını görüyoruz ve zannediyoruz ki bunların hepsi doğrudur. Yani e, Adnan'a kadar esas şu anda soykütüğünde Adnan'a kadar olan bölüm, peygamberimizden Adana kadar olan, olan bölüm, bu soy kütüğünün sadece üçte birini oluşturuyor. Üçte ikizlik bir bölümü hakkında kesin bir bilgi yok. Dolayısıyla bu bilgilerin doğru olduğunu e, düşünmeyelim. Peygamberimiz de zaten e, tarih, e, Nesepçilerin yalan konuştuğunu, e, Adnan'dan e, Adem aleyhisselama kadarki bölümün doğru olarak kabul edilmemesi gerektiğini, ifade etmiştir hadislerde sayı hadislerde ee, bunu söyledikten sonra e, başka ne vardı bu okuduğum bölümlerde ee, bir bilgi olsun söyleyeyim yani bu aslında fazla önemli bir şey değil ama e, Arapların e, bölümleri vardı e, efendim Arab-ül Aribe dediğimiz Araplar El Arab el Mustaribe, Araplaşmış Araplar ve yine El Arab el Baide, yani Bedevi Araplar diye e, üç kısma Arapların ayrıldığını bu kitabımız zikrediyor ve e, Baide'nin de At Semut e, kavimleri yine e, İki kavim daha var. Onlardan ibaret olduğunu söylüyor. Adından müstaharibe Araplarına da, da peygamberimizin esas e, dayandığı nokta, müstaharibe yani sonradan Araplaşmış Araplar İbrahim Aleyhisselam özellikle İbrahim Aleyhisselam'ın Süryani lügatını konuştuğunu e, kitabımız zikrediyor. E, Süryanilerin de e, Irak'taki Babil uygarlığının e, dili olduğunu, İbrahim Aleyhisselam'ın Süryani dilini konuştuğunu, Arapçayı bilmediğini, e, İsmail, oğlu İsmail'in Arapçayı da e, Mekke'de Kahtanilerden öğrendiğini, Kahtaniler de biliyorsunuz e, Hz. İsmail Hacer ile birlikte Hazreti İbrahim tarafından Mekke'ye bırakıldığında bir müddet sonra Yemen tarafından Cürhum kabilesi geldi. Cürhum kabilesi de meşhur bir Arap kabilesidir ve bunlar da Kahtanilerdendir. Kahtani kabilesi. Onlar oraya geldikten sonra bu bölgeye yerleşmek istediler. Hazreti Hacer suyun sahiplenme hakkının kendi elinde, e, tutmak suretiyle onlara oraya yerleşme izni verdi. İsmail aleyhisselam e, büyüyünce e, o cürhüm kabilesinden, kahtanılardan bir hanımla evlendi. Adı Seyyide. Onunla evlendi. Ardından e, çocukları oldu. On iki tane erkek çocuğu oldu ve e, o kahtanilerden Arapçayı öğrendi ve gerçekten soyunun oradaki kahtanilerin, bu bölgedeki e, Arapların en ileri seviyede Arapça konuşanı belagî bir yüksek seviyeye ulaştığını kitabımız e, zikrediyor. Bunlar da bu şekilde bilelim. Bu kitabımızda, kitabımızda kaynak olarak da söyleyeyim. Ya Hazel bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Muhibbu. E, evet, bu kitabımızda adı bu. E, yazarı kim? Ebi Bekir e, El-Cezayirî. Câbir, el diye bir yazarı var. El-Va'l bin Mescid-i nebevi Şerif. Mescid-i Nebevi'de vaizlik yapan bir e, alim kişiden bahsediyoruz. Onun eserinden bahsediyoruz. Bu eseri bilen kardeşlerimiz vardır. E, bunları öğrendik. Şimdi bunları zikretten sonra inşallah ben e, yine buralardan da bazı bilgiler sizlere aktarırım ama bu sadece e, garip gördüğüm. Bazı yanlış bilinen bilgilerin doğrultulması için e, bu girişi yaptık. Şimdi değerli kardeşlerim, e, esas inşallah niyet olarak Kur'an-ı Kerim'de karar kıldım. Kur'an-ı Kerim'in tefsiri ile ilgili sizlere her hafta bazı ayet-i kerimler aktarmaya çalışacağım inşallah ardından da soru cevap bölümü olacak. İnşallah fazla da uzun bir vakt, bir süre burada vakti işgal etmekte istemiyorum açıkçası. İnşallah sorusu olan kardeşlerimiz de şimdiden sorularını bir tarafa hazırlasınlar inşallahü teala. Şimdi şöyle Kur'an-ı Kerim'in amme cüzünden elimi şöyle bir sayfa açacağım. Bilmiyorum nereye açacağımı. İlk açtığım sayfayı evet. İlk açtığım sayfayı sizlere aktarayım. Ee, i̇lk açtığım sayfada Tin Suresi, Alak Suresi var. Bunlarla, bunlarla ilgili inşallah konuşalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve Tini ve Zeytun Yüce Rabbimiz bu Tin Suresinde incire ve zeytine yemin ederek başlıyor. Et tine ve zeytun ve zeytuna e, yemin etmesinin sebepleriyle ilgili alimler çok konuşmuşlar. İncirin faydalarını saymışlar. Efendim zeytinin e, dünyada yaygın bir gıda maddesi olduğunu, faydalarını e, saymışlar yine. E, bu konuyla ilgili Nur Suresi'nde ve başka surelerde zeytinle ilgili allah Teala hatta kendi nurunu anlatırken e, zeytin ağacından, zeytinden bahsediyor. Bütün bunlar var. Bu çok geniş bir e, kullanım söz konusu. Ama biz özet geçeceğiz. allah Teala incire ve zeytine yemin ediyor. Ve tur sinin. Sina tu, sin dağına yemin ediyor. Ve hâzel beledil emîn.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 en güzel şekilde yarattık insanı diyor Allahu Teala. Bu ne demek? Yüce Rabbimizin ahseni takvim üzere yaratmış olduğu insan. Bununla ilgili konuşalım biraz inşallahu Teala. Ahseni takvim ne demek? Bir kere ruhen, bedenen, fiziken ve biyolojik olarak, aynı zamanda akıl olarak, tefkir ve düşünce olarak en güzel şekilde yarattığını söylüyor allah Teala. Diğer mahluklardan daha üstün bir meziyet içerisinde insan olduğunu yarattığını söylüyor. allah Teala'nın insana vermiş olduğu önemin bir kanıtıdır bu. allah Teala'nın insana ikramının bir belgesidir bu. Allah Teala insana ikram ediyor, ihsanda bulunuyor. Allah Teala diğer mahlukata vermediği özellikleri insana verdiğini ve onu en güzel şekilde yarattığını söylerken aslında bu sanatını beğendiğini işaret ediyor, beğendiğine işaret ediyor burada. Thumma radatnahu asfel safilin. Daha sonra biz evet ona çok değer verdik. Makamını çok yücelttik ama daha sonra onu esvele safilin de yaptık. Nasıl esvele safilin yaptık? Yani insan, oğlu kim tarafından yaratıldığını bilir ise, Rabbini bilir ise daima ona şükranda bulunur. Onun hakkını ona iade eder, ona teşekkür eder, ona şükreder kulluğunu elinden geldiği kadar ona takdim eder, ona saygıyla, sevgiyle onun önünde eğilirse, işte Allahu Teala'nın rızalık mertebesine o insan ulaşır. Bu cismi, kalbi, bedeni, ruhi, akli seviyelerle birlikte yücelir. Allahu Teala'nın razı olacağı bir mevkiye, makama, bir e, dereceye ulaşır Allah'ın sevgisine muhatap olur ve allah Teala ahseni takvim ne güzel ne ahsen bir halde bu insan der yani beğendiğim varlık görmek istediğim varlık budur der daha sonra insanoğlu Allah'ı bilmez onu unutur onun hakkında gafete dalar onun rızasına uygun olmayan hareketler içerisinde bulunursa Allahü Teala bu sefer onu makam olarak düşürür, düşürür, düşürür, düşürür ve mahlukatın en altındaki sıraya onu koyar. Esfel, en esfel, en edna, en e, alçak, en çukur bir yere derece olarak sıfırın altında eksi artık kaç dereceye onu indirir. Yani bütün mahlukat onun önünde olur, üstünde olur. Yani e, bizim e, işte bir haşeratı gördüğümüzde e, hani irkiliriz tipinden, şeklinden belki e, uzak e, böyle içimize bir irkilti, bir, e, bir e, ondan uzaklaşma, onu görmeme gibi bir duygular içimize gelir. İşte düşünün insanoğlu. Allah'ın rızasına uygun bir hayat tarzını, bir inancı sergilemediğinde işte bu mahlukattan, bu haşerattan, pireden, bitten neyse artık hepsinden daha aşağı bir seviyeye inmektedir. Kıymet olarak, değer olarak dibe vurmaktadır adeta. En rezil, en alçak bir mevkiyi kendisine seçmiş olmaktadır. Allahu Teala işte biz o yani bizim deyimimizle insanoğlu gözümüze girer, yani rızamızı kazanır ama inatlaştığı zaman, inkar ettiği zaman da biz onu gözümüzden düşürürüz. Yine bizim deyimimizle gözümüzden düşürürüz, rızamızı kazanmamış olur ve bizim gözümüzde o artık yaratıkların en adiyesi olarak kayda geçer. İşte bu. Cisim olarak, akıl olarak en üstün bir şekil, bir tarz, bir e, meziyet, bir özellik arz eden insanoğlu Allah'tan uzaklaştığında bütün bu meziyetlerini kaybedip maalesef esveli olabilmektedir. Şimdi bazı insanlar, bazı e, ilim ehlinden bazı insanlar diyorlar ki bu Allah -u Teala insanı esfeli safiline indirir mi kardeşim? Bu ayeti yanlış mana veriyorsunuz diyorlar. Ama anlamadıkları bir yer var. Allah Teala burada kulunu tutup da yani hakka, hukuka riayet eden, kendini bilen onun rızasına, kendi rızasına uygun yaşama arzusunu gösterip bu konuda azim ve gayret içinde olan bir kulu zorla atıp alıp da esfeli safiline indirmiyor böyle haşa böyle bir şey yok. Eğer bu şekilde anlamış olursa elbette ayetin murat ettiği mana dışında bir e, mana peşindedir ki asla kabul edilmez. Burada murat edilen mana nedir? Biraz önce ifade etmiş olduğumuz gibi murat etmiş olduğumuz mana Allah'ın gözünden düşer bizim tabirimizle. Allah'ın sevgisinin muhatabı olmaz. Gazabının muhatabı olur. Allah'ın hoşgörüsünün muhatabı olmaz. Allah'ın nefretinin muhatabı olur. Allah'ın mükafatının, mükafatının muhatabı olmaz. Allah'ın azabının muhatabı olacaktır. Yani insan kendi eliyle kendini Allah'tan uzaklaştırdığında, şeytanın ona kurmuş olduğu tuzağa düştüğünde, Allah o insanı Artık şeytanı nasıl taşladıysa o insanı da taşlanacak olan grubun içinde görmektedir ve bu şekilde sefil, esfel, alçak bir mahluk olarak görmektedir. Bu olay sadece o kişinin seçimi, kendi hür iradesi ile, seçimi ile ilgilidir. Yoksa o insan şeytanın peşinden giderken Allah'ın emri olduğu için değil, kendi heva, heveslerine, maruz kalıp mağlup olup bu e, alçaklığı bir zat kendi eliyle, kendi kalbi aklı, düşüncesi, fikriyle hür iradesiyle seçtiğinden dolayıdır. İllellezine amenu ve amilu s-salihati fe lehum ecrün işte ahsen takvim üzere olan insan ancak bu ayette vasıfları bildirilen insandır. Nedir? Amenu. El innellezine amenu. O onlar iman ed ediyorlar. Ve amilussalihat. Salih ameller işliyorlar. İşte inanıp inandığı gibi yaşayanlar. Doğruca inanıp doğruca amel edenler. Şirke bulaşmadan Allah'ın e, esmasını, sıfatını hakkıyla kabul edip, Allah'ın uluhiyetini her manada eksiksiz olarak kabul edip, rububiyet manasında, uluhiyet manasında, sıfat ve isimler manasında Allah'ın azametini, O'nun razı olacağı şekil ve efsafa uygun olarak kabul ettikten sonra, bu inanca sahip olduktan sonra, o inancın gereği olan güzel amelleri, güzel aktivasyonları yaptığında işte o insan ahseni takvim üzere kalan insandır. Bunu yapmayanlar maalesef esferi safiliğin derecesini hak edenler ve kendi elleriyle kendilerini bu dereceye atanlardır. Evet. İllel lezine amenu ve amilu s-salihat felahum ejrun gayru memnun iman edip Salih amel işleyenler onların öyle bir mükafatı vardır ki ardı kesilmeyen, sonu gelmeyen bir mükafat vardır. Onları öyle büyük bir mükafat beklemektedir. Ee, i̇lerleyen ayet kelimelerde فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالْدِّينَ allah Allahu Teala bu ayet-i buyuruyor ki, din konusunda, senin getirmiş olduğun din konusunda hala hala neden seni inkar ederler ki? Ceza günü, din günü, yani daha çok kıyamet ve ondaki hesap ardından insanların e, cennetlik ve cehennemlik olarak ikiye ayrılacağı o gün, hakkın batılın tamamen ortaya çıkacağı o gün haklının, haksızın ortaya çıkacağı, zalimin, mazlumun ortaya çıkacağı, iman edenin ve şirket düşenin ortaya çıkacağı ve hesaplarının görüleceği o gün hakkında hala neden seni yalanlama ihtiyacı duyuyorlar ki? Neden hala seni yalanlıyorlar ki? Böyle bir soru tevcih ediyor. Seni yılanlamaları için bir sebep var mı? Yapmış olduklarının karşılığını görmeleri kadar normal bir şey yok iken, zalimin e, hesaba çekileceği bir gün olması gerektiği konusunda bir ön kabul var iken, fıtrî bir kabul var iken, hala neden? Neden seni yalanlıyorlar? Mazlumun hakkının kendisine iade edileceği bir günün gelmesi fıtri olarak kabul edilmiş iken olması gereken bir durum-ı vaka iken hala seni neden yalanlıyorlar? Neden din gününü yalan yalanlıyorlar? Bir soru tevcih ediyor. İnkârı bir soru. Seni yalanlamalarının bir sebebi var mı? Dayandıkları bir şey var mı ki bu iftirayı, bu yalanlamayı hala sürdürüyorlar diyor Cenabı Allah bu ayet-i kerimede. Ee, i̇lerleyen ilerleyen ayet-i kerimede son ayet-i kerimemizde Eleyse Allahu bi ahkamil hakimin. Bu da bir inkari soru. Yani bir soru normal bir soru değil. İnkâri soru diyoruz. Ne demek manası? Allah hüküm verenlerin en üstünü değil mi? Allah hüküm verenlerin en üstünü değil mi? Allah hükmünde hakim olan, hakim olan en üstün hükmü veren Allah değil mi ki? Hala bu insanlar Allah'ın vermiş olduğu hüküm konusunda ileri geri konuşuyorlar, inanmıyorlar, dikkate almıyorlar. Halbuki Allahu u Teala hakimlerin, hakimlerin en üstünüdür. Verdiği hükümde en isabet edendir, yanılmayandır, en adil, en doğru hükümleri verendir. Evet, kısaca Tin Suresinde Cenab-ı Allah bunları aktarıyor. Şimdi diğer ayeti, diğer sureye geçelim. Ardından soru cevap bölümüne geçeceğiz inşallah. Ala. Evet, Alak Suresi var hemen ardından. Bismillahirrahmanirrahim İkra Bismi Rabbikellezî halak Oku Seni Yaradan Rabbinin adıyla oku Burada bu söz biliyorsunuz Cebrail Aleyhisselamın Peygamberimize söylemiş olduğu Sözdü Bu konuyla ilgili de Özellikle e, Mesela Zamakşari tefsirinde e, diyor ki Peygamber ümmiydi, dolayısıyla ona oku demenin bir manası yoktu. Burada anlat, anlat, insanlara gerçeği anlat manasındadır bu oku diye bir açıklamada bulunmuş Zamakşari. Fakat genel itibarıyla buradaki anlamamız gereken anlamamız gereken Oku cümlesinden, emrinden anlamamız gereken nedir? Aslında şudur. Ayetleri, sana gelen ayetleri tekrar et. Ezberle. Ve daha sonra bunları insanlara aktarmak için bunlar bilgi dağarcığında kalsın. Ve aktar. Eksiksiz olarak aktar. Cibril biliyorsunuz. Her Ramazan ayında peygamberimize Kur'an'ı okur. Peygamberimiz de ona okurdu. Ve bu şekilde bir check-up yapılıyordu. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eksiksiz olarak Kur'an-ı Kerim'i zihninde tutması sağlanıyor. Cibril peygamberimize bir öğretmenlik yapıyor, bir hocalık yapıyor ve ona bu konuda vahiy, daha önce getirmiş olduğu vahiyleri tekrar ederek bir eksiğin kalmamasını sağlıyor idi. İşte bu mukabelenin, bu karşılaşmanın ilk örneği Hira Mağarası'nda bu ayetler geldiğinde verilmiş oldu. O zaman ikradan kasıt, söylediğimi tekrar et, ezberle ve anlat olması gerekir. خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقُ O Rabbin ki insanı bir kan pıhtısından yaratmıştır. O Rabbin ki, insanı bir kan pıhtısından, alak dediğimiz kan pıhtısından yaratmıştır. İkra, oku. Ve Rabbükel ekram. Senin Rabbin en kerimdir. İkram edenlerin en ikram edicisidir. İkram edenlerin en üstünüdür. O atada vermede, onun üzerine yoktur. Bütün mahlukat onun tarafından yaratılmış ve bütün mahlukat onun ikramına muhtaçtır. Hem dünyada hem ukbada. اَلَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ O Rab ki kalemle yazmayı insana öğretti. Daha küçük tefsirler var ama özet geçeceğiz. Ardından soru cevaba geçeceğiz inşallah. اَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمِ İnsana bilmediği şeyi de Öğretmiş oldu. Nasıl? Bir kere insana ilk bilginin yüklenmesi ne zamandır? Sorusuna cevap verelim. İnsana ilk bilgi ne zaman yüklendi? Bütün ruhlar bir anda yaratıldı. Evet. Bütün ruhlara bir bilgi yüklendi. Fıtri bilgi. O elest bezmi deniyor ya yani elestü ben bensin Rabbiniz değil miyim diye hitap ettiğinde قالوا بلى Ey Rabbimiz Bilakis evet sen bizim Rabbimizsin dendiği zaman aslında bir bilgi yüklendi ve Allahu Teala o bilgiyi check up yaptı Dedi ki ey insanlar sizi yarattım ve size bir bilgi yükledim Yani o bilgi nedir o fıtri bilgi bilgi kodlaması Allahu Teala'nın her insanın ruhuna vermiş olduğu o olması gereken insani, beşeri, iman eden bir insanın, Allah'ın razı olacağı bir insanın e, şifrelerini taşıyan, bilgi kodunu taşıyan adeta bugünkü manada bir e, beyinsel bir yazılımı e, temsil eden bir fıtri yüklemeyi, bir yazılımı, bir Programı o insana, o ruha yüklemiş oldu. Dolayısıyla insan sıfırken, hiçbir şey bilmezken Allah'ın fıtri yüklemesiyle bilgi sahibi olmuş oldu. Ve ardından evet sen bizim Rabbimizsin diyecek kadar akıllı, konuşan, düşünen, idrak eden, yaratıldığı anı, Allah tarafından yaratıldığını, niçin yaratıldığını bilen, ne yapması gerektiğini bilen, hedefinin gayesinin ne olduğunu bilen bir bilgi zenginliğiyle o insan donanmış oldu. Allah tarafından donatılmış oldu. Bilmediği bir bilgiyi Allahu Teala ona orada yüklemiş oldu. Ardından dünyaya gelen o insanların fıtrî yapılarının Dışarıdaki bir takım etkiler ile bozulmasından dolayı şeytanın önceden kandırmış olduğu vesvese yoluyla yazılımların yazılımlarına virüs saldığı, dolayısıyla yazılımlarının artık e, doğru dürüst çalışamaz duruma geldiği bazı insanların etkileriyle, gayretleriyle, e, kandırmalarıyla e, bazı nesiller... Fıtri yapısı bozulmamış nesiller dışarıdan gelen saldırılarla, virüs saldırılarıyla artık gerçekleri düşünemez oldu. Artık doğruları göremez oldu. Artık programı uygun bir şekilde, Allah'ın razı olacağı bir şekilde çalışamaz hale geldi. Veya bilgisayara dışarıdan virüsler geldiğinde nasıl çalışma sistemi... Yavaşlıyor ise komut verdiğinizde komutunuzu yerine getirme konusunda dakikalarınızı alıyor ise veya komutlarınızı yerine getiremiyor ise bundan aciz kalıyor, yoruluyor ve düzgün bir şekilde çalışmıyor ise insanın yazılımına dışarıdan verilen virüsler ile bu insanoğlu ya düşünemez hale geliyor ya yanlış bilgiler üretecek hale Saçmalama pozisyonuna geçiyor ya da verilen komutları çok geç yerine getiriyor veya bu konuda çok gevşek ve tembel davranıyor. İşte şimdi etrafta görmüş olduğumuz insanlar bu baptan insanlar. Ya tembel verilen emirleri yerine getiremiyor. Namaz komutu var yerine getiremiyor. Ezan okunduğu zaman daveti algılıyor ama icabet etmiyor. Camiye icabet etmiyor. Cemaate icabet etmiyor. Evde namaz kılmıyor. Ramazan komutu geliyor. Ramazan ayı geliyor. Komuta icabet etmiyor. Efendim yalan konuşmaması gerektiği komutu geliyor. Yalan konuşuyor. İftira atmama komutu geliyor. E, o bilgiler orada fıtri olarak onda var. E, ama insanoğlu bu komutları, bu emirleri yerine getirmiyor. Hülasa Allah'a kul Olman gerekiyor ey insan Komutu bilgisi kendisine Geldiğinde bu konuda Yüzünü dönüyor sırtını dönüyor Çekip gidiyor İnsanoğlu bu hale getirildi Bu hale geldi dışarıdan gelen Virüs e, e, Virüs saldırısıyla bu hale geldi Baskılarla Zoraki beyinlerin Zoraki istilasıyla Bu hale geldi o yüzden Eğitim sistemi çok önemlidir. Eğer eğitim sistemi tevhide dayanmıyorsa, o eğitim sisteminde e, Allah'ın yaratmış olduğu, ah seni takvim üzere yaratmış olduğu bu kullara devamlı bir virüs saldırısı, beyinlerine hükmeden fıtrı yazılımlarını bozan bir virüs saldırısı e, yapılıyorsa, böyle bir seansa virüs saldırısı seansına, beyin yıkama, beyindeki yazılımı külliyen veya kısmi olarak değiştirme gayretlerine maruz kalıyorsa çocuklar fıtrı yapısı bozulmamış bu insanlar bu tertemiz insanlar bu saldırı sonucunda maalesef artık salaklaşıyor ahmaklaşıyor tembelleşiyor yorgun yorgun bir hale geliyor anlamaz bir hale geliyor gerçeklerin kıymetini bilemez bir hale geliyor efendim Devamlı flaşın peşinde oluyor, görselin peşinde oluyor, peşin olan işlerin peşinde oluyor, daima midesinin, karsanın peşinde oluyor, kandırıldığı yönlere doğru koşuyor, dehlizlerde ağlıyor, çırpınıyor, çıkmaz sokaklarda başını duvarlara vuruyor ama bir türlü çözüm üretemiyor. Bu şekilde insanların kalbindeki huzur, itmi, inan kalkmış oluyor. Allah bunu çekip, çekip almış oluyor. Çünkü Allahu Teala Ela Bezikrillahi tatmainul kulub Dikkat edin. Ancak kalpler Allah'ı bilirse Kalpler Yaratanını bilirse Ona karşı sevgi ve saygı duyarsa Huzura kavuşur. Allah oraya huzur verir. Ee, ayetinin Anlatmış olduğu Gerçekler mucibince Bu insanların Kalbinden huzur, etm inan, sevgi alınmış oluyor, sökülmüş oluyor. Bu insanlar hala bu huzur bulmak için değişik, yanlış yerlerde, yanlış adreslerde o huzurun peşine düşüyorlar. Büyük bir bocalama, büyük bir yorgunluk, büyük bir koşuşturmaca meydana geliyor. Ama insanlar bir türlü bu huzurun adresini, hak adresini bulamıyorlar. Bulmaya gayret edenler engelleniyor. Bulma konusunda son adımı atacak olanlar neredeyse bulacak olanlar son bir hamleyle bazen zorla, bazen baskılarla, bazen tehdit ve şantajlarla, dünyevi bir takım e, tehditlerle o insanlar e, gerçekleri anlama noktasındayken tekrar tekrar geri çevriliyor, narkozlanıyor, uyuşturuluyor. Hala şeytanın pençesinde e, yaralanmasına e, ve orada kan kaybına uğramasına sebep olunuyor. O yüzden diyoruz ki nesiller fıtrî hali bozulmamış çocuklar 7 8 yaşında, 10 yaşında, 12 yaşında fıtrî halleri bozulmamış çocuklara öyle bilgiler verilmelidir ki Allah'ın ilk kodlamasına, ilk bilgi yüklemesine, onların beyinlerine yüklemiş olduğu ilahi ilk yazılıma uygun bir e, yardımcı eğitim programları uygulanmalıdır ki bu nesiller Allah'ın istediği şekilde inansın, istediği şekilde hareket etsin, istediği şekilde e, hayallere ve gayelere ulaşsın. Ve Allah'ın razı olduğu bir insan grubu bu şekilde ortaya çıksın. Bu şekilde bolluk olsun, bereket olsun, nimet dolsun. Bu şekilde toplumsal huzur, ailesel huzur, ferdi planda huzur ortaya çıksın. Ve bütün stres hastalıkları ortadan kalksın. Bütün efendim ruhsal hastalıklar ortadan, ortadan kalksın. Bütün, bütün psikolojik tedavi merkezleri... Ortadan kalksın ve bu şekilde insanlar kısa yoldan huzuru, rahatı bulsunlar ve ahirette de rahat edecekleri bir cennet hayatına kavuşmuş olsunlar. O yüzden sizler, bizler şeytanın acımasız pençelerinde yara, yara almayıp da, kan kaybına uğramayıp da onun pençesinden kurtulan sizler, bizler, en azından şu aşamada kurtulan sizler, bizler, onun pençesiyle e, yaralanmış olan nesillere bütün bir gayretimizle ulaşmak zorundayız. Onlara fıtrî bilgilerini hatırlatmak zorundayız. Unutturulmuş olan gerçek bilgileri yeniden canlattırmak zorundayız. Yeniden Allah'a götüren yolda rehberler olmak zorundayız. Bu konuda gayretler göstermek zorundayız. Hikmetli davranmak zorundayız. Şefkatli olmak zorundayız. Görevimizi bilmek zorundayız. Görevimizi en iyi şekilde ifa etmek zorundayız. Aksi takdirde bizler merhametten uzak oluruz. Allah'ın Rahman ve Rahim sıfatlarından bir nebse de olsa üzerimizde olmamış olur. Men la yerham la yurham diyor peygamberimiz değil mi? Merhamet e, etmeyene merhamet edilmez. Bu ölçüleri e, iyi bilmemiz lazım değerli kardeşlerim. Devam eden ayet-i kerimede kella innel insane le Alak suresinin Altıncı ayet kelimesinde gerçek şu ki insan kendi kendine yeterli e, olduğunu zanneder. İnsan kendi kendini yeterli gör, gör, görür ve azar kendine güvenir ve azar kendine bir azap gelmeyeceğini zanneder. Gittiği yolda kendisine bir engel çıkmayacağını zanneder. Beni kim durdurur? Manasında bana karada ölüm olmaz artık manasında bir e, çalım satar pozisyonunda olur. Bir çaka satma pozisyonunda olur. Kendine o kadar güvenir ki artık ona bir eza, bir cefa gelmeyeceğini düşünmeye başlar. Bu şekilde isyan, isyan eder. Bu şekilde Allah'ın hükümlerini unutur. Bu şekilde tağutlaşır. Bu şekilde Allah'ın Hükümlerini görmezden gelerek Allah'ın razı olmayacağı bir insan profilini çizmeye başlar kendi kendine. Er-Rââ er O insan ki gerçekleri gördüğünde ondan uzaklaşır. Bu bana lazım değildir der. Buna ihtiyacım yok der. Er-Rââ Gerçeği gördüğünde bu bilgi bana lazım değildir. Namaz kılınız dersiniz. Bu Allah'ın huzurunda saygı ve sevgiyle eğilmektir. Ona bir şükür borcudur dersiniz. Yok yok gerek yok. Buna hiç gerek yok. Buna ihtiyacım yok der. Oruç tutun dersiniz. Buna ihtiyacım yok der. Tevhidi inanca e, hak ölçülerinde Allah'ın bildirdiği şekil ve Efsafta sarılın dersiniz. Yok yok, buna da ihtiyaç yok der. Sırtını döner, yüzünü döner, çeker gider. İnsan onu böyle. Maalesef. İnne ila rabbike'r ruc'a. İnne ila rabbike'r ruc'a. İşte dönüş senin Rabbinedir. Böyle olan bu insanların dönüşü senin Rabbinedir. Niye burada ilginç olarak İnne ila rabbike'r ruc'a? Dönüş senin Rabbinedir demesi, senin Rabbinedir demesi. Onların Rabbinedir demiyor Allah Teala. Senin Rabbine çünkü sen ya Muhammed Rab olarak Allah'ı kabul ettin. Ama senin anlattıklarından mustagni olduklarını, gani olduklarını, beri olduklarını düşünen insanlar beni Rab olarak tanımıyorlar ki ben burada onlara inna ila rabbihimir ruc'atiyim Dönüş onların Rabbi nedir deyim. Demiyor allah Teala. Madem ki onlar Allah'ı Rab olarak tanımıyorlar, Allah onlara Rab olma hevesinde değil. Dolayısıyla Allah'ı kim Rab olarak tayin ederse, kim terbiye edici olarak, koruyucu olarak, rızıklandırıcı olarak tayin ederse, bu şekilde inanır, bu şekilde e, kararlı bir şekilde bu yolda yürürse Allah onların Rabbidir. Allah onların Rabbi olmayı kabul eder. Allah, kendisini Rab olarak kabul etmek istemeyenlere Rab olmak da istemez. Yani koruyucu, mükafatlandırıcı, terbiye edici, kollayıcı pozisyonunda, görevinde olmak istemez. E râitellezi yenhe, gördün mü ya Muhammed, nehyedeni, yasaklayanı, abden idâ salle, bir kul namaz kıldığında, Allah'ın huzuruna döndüğünde, Kıbleye döndüğünde, yönlü kıbleye döndüğünde, namaza başladığında, örtündüğünde, Allah'ın istediği yolda gitmek istediğini söylediğinde, bu yönde hareket ettiğinde, o kulları engelleyenleri gördün mü? Başını örtmek istediğinde başını örtemezsin diyenleri, namaz kılmak istediğinde namazını kılamazsın diyenleri gördün mü ya Muhammed? اَرَاَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ Haber ver bana, bu yönde istek arzu içinde olan namazı kılma, Allah'ın kulu olma arzusunu gösteren bu insanlar şayet doğru yoldaysa, yani ey sapıklar, ey kafirler, ey müşrikler, hadi ki sizin bu inkarınıza teslim olalım, bir dakika, bir anlığına teslim olalım ya sizin dedikleriniz inançlarınız yanlış ise ya namaz kılmak isteyen Allah'ın huzuruna çıkmak isteyen bu insanın yapmış olduğu iş doğru ise, o zaman haliniz nice olur? allah Teala onların e, o inkari düşüncesine bir anlığına teslim olup onların ağzından bir soru soruyor. Yani ya böyle yani düşün, ya onlar haktaysa siz batıldaysanız hiç düşünmediniz mi insanlar? Yani düşünmelerini sağlamak için böyle bir allah Teala tevazu gösteriyor. Ev emara bit takva veya o namaz kılma arzusunda yani Allah'ı Rab olarak kabul etme ve O'nun huzurunda saygıyla eğilme inancını, düşüncesini Ruhi halini gösteren o insan Takvayı Allah'tan korkmayı Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi Neh ettiklerinden Kaçınmayı emreden Ve buna davet eden bir kişi ise Düşünmediniz mi? E ra'eyte in kezzeve ve Aynı cinsten Onun beşeri manada Kardeşi olan başka bir insan Bir bakın bir düşünün Şayet yalanlarsa Ve yüz çevirirse Haber verin, nedir yani? Arasındaki farkı göremiyor musunuz? Yalanlayanla, yüz dönenle namaz kılmak isteyip takvaya çağıranlar arasındaki farkı göremiyor musunuz? Elem ya'lem bi enne Allah'a yara İnkarcı, yalanlayıcı, yüz dönen o insan bilmez mi ki Allah onu görmektedir? Allah yaptığından haberdardır. Allah onu hesaba çekecektir. Kella, <gülüyor> hayır, hayır. Le'illem yentehi, lenes fe'an bin nasiyeh. Onlar yaptıklarından vazgeçmezlerse, biz onların perçeminden tutacağız. Nasiyetin, kâdibetin, e. Öyle bir perçem ki, o beyinlerinin üstündeki saçlarının bir perçem olduğunu düşünürseniz, ama Allah-u Teala o perçemden meleklerine tutturacak ve onu cehenneme atacak. Ee, orada perçemi söylüyor ama kastettiği onun aklıdır, onun iradesidir, onun ruhi e, yapısıdır. Biz onun o inadını, o inkarcılığını, o ruh halini, o aklını tutacağız. Yanlış yola giden o aklını, o ruhunu tutacağız ve cehenneme savuracağız. Perçem diyor ama o insanın ruhunu kastediyor Cenabı Allah. Buradan bu şekilde bir kinaye yapılmış olunuyor değerli kardeşlerim. Nasiyetin kerebetin e. Eh. Yalanlayan bir nasiye, yalanlayan bir beyin, yalanlayan bir akıl e. Eh. ama hata yapan bir akıl. Hata yaparak yalanlayan bir akıl o yüzden o akıl o ruh tutulacak ceza olarak cehenneme savrulacak diye çarsın o gün imdat bekleyenler imdat beklesin kurtuluş bekleyenler kurtuluş beklesinler bakalım onlara bir kurt kurtarıcı gelecek mi sene de zebaniye zebanileri çağıracağız onlar alıp götürecek onları ve onların bir kurtarıcı olarak çağıracakları dünyadaki dostları, eşleri, tağutları asla onlara yardım etmekten e, aciz kalacaklar. Yani onlara yardım edemeyecekler. Kella, la tuti'uhu vescud ve kterib. Hayır hayır ya Muhammed. İnkarcılara itaat etme, meyletme. Vescud, secde et. Allah'a secde et. Allah'ın huzurunda onun emirlerine boynunun kıldan ince olduğunu gösterircesine ona secde et. Aklının bedenin e, efendim bir e, görüntüsü haline getir ve secde ettiğini göster. Secde ederek ruhunun secde ettiğini göster ya Muhammed. vakt Secde ederek yaklaş. Yaklaş. İşte bu secdeyle e, yakınlaşmanın, Allah yakınlaşmanın bir arada zikredilmesi, peygamberimizin şu hadisin hemen akla getiriyor. Kulun Allah'a en yakın olduğu yer secdedir. Kim? Yani hadis bu şekilde. Ben de diyorum ki tabii ki açıkma babından Allah'a yakın olmanın yolu secdeden geçmektedir. Secdeleri artıran Secdeleri uzatan, bu yola namzet olan, yakınlaşan, bu yolda e, çok gayret sarf eden ve bu şekilde Allah'a yakınlığı en çok hak eden insanlar olacaklardır. Allah cümlemizi secde edenlerden ve ona yakın olanlardan eylesin. Evet, şimdi sohbetimiz başladı bayağı oldu. Yarım saat oldu sanıyorum. ya Bir saat olmuş, evet. Soru-cevap kısmına geçelim. Ee, Allah razı olsun. Ee, Sabırınızla beni dinlediniz. Ee, Soru-cevap bölümüne geçiyoruz. İnşallah-u Teala sorularımızı hemen yazmaya başlayalım. Evet. Bekliyorum sorularınızı. Şu anda gözüm inşallah ekranda olacak.